10 Küçük Zenci Yazan Agatha Christie Çeviren Tomris Uyar 4. Bölüm Doktor Armstrong düş görüyordu. Ne sıcaktı ameliyat odası. Isı çok mu yükselmişti? Yüzünden ter boşanıyordu. Elleri yapış yapıştı. Bıçağı kavrayamıyordu iyice. Ne keskindi bıçak. Onunla birini öldürmek çok kolaydı. Öldürüyordu da. Kadının gövdesi değişmişti. Şişman, kaba bir gövdeydi önceleri. Şimdi sıska, Çelimsizdi. Yüzü de görülmüyordu. Kime öldürecekti acaba? Anımsamıyordu. Bilmeliydi ama. Hasta bakıcıya sorsa mıydı? Hasta bakıcı gözlüyordu kendisini. Yo. Ona soramazdı. Kuşkulanmıştı herhalde. Ama ameliyat masasında yatan kimdi? Yüzü böyle kapatmasalardı keşke. Yüzü bir görebilseydi. Tamam, iyi. Genç bir papaz. Yüzdeki mendili çekiyordu. Emily Brandt ha? Tabii, Emily Brent'i öldürecekti. Ne kötü gözleri vardı, dudakları kıpırdıyordu. Ne diyordu? Hayatın ortasında ölümle karşı karşıya yazdır. Şimdi de gülüyordu. Yo, yo hemşire hanım, yüzünü örtmeyin. Görmeliyim, uyuşturmalıyım. Eter nerede? Gelirken getirmiştim. Eteri nereye koydunuz hemşire hanım? Chateau Nöfte Pape mi? Evet, evet, o da aynı işi yapar. Yüzü açın hemşire hanım. Tabii. Başından beri biliyordum. Anthony Merston, yüzü morarmış, katılmış ama ölmemiş ki. Gülüyor, gülüyor diyorum size. Masayı sallıyor. Bir dakika durun, tutun, tutun. Korkuyla fırladı Doktor Armstrong. Sabah olmuştu. Güneş ışığı dolmuştu odaya. Biri üstüne eğilmiş, sarsıyordu. Rogers'tı bu. Yüzü ben beyaz olmuş. Rogers. Doktor bey diyordu. Doktor bey. Doktor Armstrong'un uykusu daldı. Yatağında oturdu, sert bir sesle ''Ne var?'' dedi. ''Karım doktor, bir türlü uyandıramıyorum, uyandıramıyorum, hem bir tuhaflığı var.'' Doktor Armstrong çabucak hazırlandı, sabahlığına bürünüp Rogers'ın arkasından gitti. Kadıncağızın büyük bir rahatlık içinde yan dönmüş olarak yattığı yatağa eğildi. Onun soğuk elini kaldırdı, göz kapaklarını araladı. Bir süre sonra doğruldu. ''Şey, şey mi?'' diye fısıldadı Rogers. Kuru dudaklarını diliyle ıslattı. Armstrong başını eğdi. ''Evet, ölmüş.'' Önünde duran adamı ilgiyle süzdü. Birlikte yatağın yanında duran masaya, musluğa, sonra da uyuyan kadının yanına gittiler. ''Şey, kalpten mi?'' diye sordu Rogers. Karşılık vermeden önce biraz durdu Dr. Armstrong. ''Sağlam yapılı bir kadın mıydı?'' dedi. ''Romatizması vardı.'' diye karşılık verdi Rogers. ''Son zamanlarda doktora göründü mü?'' ''Doktora mı?'' dedi Rogers. ''Biz yıllardır doktor yüzü görmedik efendim.'' ''Kalp hastası olabileceğini düşünmedin mi?'' ''Hayır efendim hiçbir şey söylemezdi.'' ''Dün gece iyi uyudu mu?'' dedi Armstrong. Rogers gözlerini kaçırdı. Ellerini birleştirip parmaklarını çıtırdatmaya başladı. ''Çok iyi uyumadı efendim.'' dedi. Doktor sert bir sesle ''Peki uyku ilacı aldı mı?'' diye sordu. Rogers şaşkın gözlerle onu süzdü. ''Uyku ilacımı? mı? Uyumak için mi? Hayır efendim, almadığına eminim.'' Armstrong musluğa yürüdü, camın üstünde bir sürü şişe duruyordu. Biryantin, kolonya, krem, diş macunu. Rogers çekmeceleri açarak doktora yardım etti. Dolabın çekmecelerine de baktılar. Ama uyku ilacı falan yoktu. ''Dün gece ilaç içmedi efendim.'' dedi Rogers. ''Sizin verdiğinizden başka.'' Saat 9'da kahvaltı zili çaldığında herkes kalkmış, giyinmiş bekliyordu. General MacArthur'la yargıç balkonda dolaşıyor, en yeni haberleri gelişigüzel tartışıyorlardı. Vera Clayton'la Philip Lombard evin arkasında yükselen tepeye çıkmışlardı. William Bloor'la karşılaşmışlardı orada. Bloor kıyı gözlüyordu. ''Görünürlerde motor yok.'' dedi. ''Ona bakıyorum.'' Vera gülümseyerek ''Devon uykucudur.'' dedi. Burada her şey gecikti. Philip Lombard öte yana denize bakıyordu. Birdenbire, ''Havaya ne dersiniz?'' dedi. Göğe bakarak, ''İyi görünüyor.'' dedi Blor. Lombard ıslık çaldı. ''Güneş batmadan fırtına çıkacak.'' dedi. ''Fırtına ha?'' dedi Blor. Aşağıdan zilin sesi duyuldu. ''Kahvaltı zili.'' dedi Blor. İnsek fena olmayacak. Dik tepeden inerlerken Blor düşünceli bir sesle... ''Şu herifin kendini öldürmesini'' dedi. ''Bir türlü sindiremedim. Bütün gece onu düşündüm.'' Vera biraz ilerideydi. Lombard adımlarını belli belirsiz yavaşlattı. ''Peki başka ne olabilir?'' diye sordu. ''Bir kere nedeni yok. Neden kendini öldürsün? Galiba zengindi de.'' Emily Brand oturma odasından çıkıp onları karşıladı. Ters bir sesle ''Motor geliyor mu?'' diye sordu. ''Daha değil'' dedi Vera. Yemek odasına girdiler. Büfede yumurtalı jambon, çay, bir de kahve duruyordu. Rogers onlara kapıyı açtı, sonra çıktı. "Bu adam hasta galiba." dedi Emily Brand. Pencerenin yanında duran Dr. Armstrong öksürdü. "Bu sabahki kahvaltıda eksikler varsa bağışlayın. Rogers tek başına hazırlamış. Mrs. Rogers şey, bu sabah ona yardım edememiş de." Emily Brand sert bir sesle, "Kadına ne olmuş?" dedi. Dr. Armstrong Önce kahvaltı edelim dedi tatlı bir sesle. Yumurtalar soğuyacak. Sonra sizinle bazı şeyler görüşmek istiyorum. Anladılar. Tabaklar dolmuş, çay boşaltılmıştı. Yemek başladı. Bir sözleşme varmış gibi kimse adadan söz açmıyordu. Son olaylardan söz ediyorlardı. Dış haberler, spor olayları. Tabaklar boşaldıktan sonra Dr. Armstrong istenmesini geriye itti. Önemli bir şey söyleyeceğini belirtircesine boğazını temizledi. ''Kahvaltınızı bitirmenizi bekledim.'' dedi. ''Size üzücü bir haberim var. Mrs. Rogers uykusunda ölmüş.'' Şaşkınlıkla, korkuyla bağırdı herkes. ''Ne korkunç!'' diye haykırdı Vera. ''Bu adaya geleli biri iki kişi öldü.'' Yargıç Wargrave gözlerini kısarak duru sesiyle konuştu. "Hmm, tuhaf. Ölüm nedeni neymiş?'' Armstrong omuzlarını silikti. ''Şimdiden söyleyemem. Otopsi yapmak mı gerekiyor? Ben olsaydım... Gömme izni vermezdim. Kadının sağlığı hakkında hiçbir bilgim yok. Sinirli bir kadındı, dedi Vera. Dün gece de çok korktu herhalde. Belki kalpten gitti, değil mi? Doktor Armstrong kuru bir sesle kalbi durmasına durmuş, dedi. Ama neden durduğunu anlamamız gerekiyor. Emily Brand bir şey söyledi. Dinleyenlerin iyice içine işleyen bir sözcük. Vicdan, dedi. Armstrong ona döndü. ''Ne demek istiyorsunuz Miss Brandt? Emily Brandt dudaklarını büzerek konuştu. ''Hepiniz duydunuz. Kocasıyla birlikte eski patronları olan yaşlı bir hanımı öldürmekle suçlandırıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?'' ''Bence söylenen doğru. Gece hepiniz gördünüz onu. Kendini kaybetti, bayıldı. Kötülüğünün açığa çıktığını görünce korkudan ölecekti neredeyse.'' Dr. Armstrong kuşkuyla başını salladı. <gülüyor> ''Olabilir.'' Dedi. Ama sağlığı hakkında kesin bilginiz olmadan bir şey söyleyemeyiz. Kalbi zayıfsa. Emily Brand sakin bir sesle isterseniz dedi. Tanrı'nın verdiği bir ceza diyeyim buna. Herkes şaşırmıştı. Mr. Blore sıkıntılı bir sesle biraz ileri giriyorsunuz Miss Brent dedi. Emily Brent hınçlı gözlerle onları süzdü. Çenesi havaya kalktı. Siz bir günahkarın Tanrı'nın gazabına uğrayacağına inanmıyorsunuz. Dedi. ''Ben inanıyorum.'' Yargıç çenesini sıvazladı. Alaycı bir sesle, ''Hanımefendiciğim.'' dedi. ''Tanrı inanç, aklanma gibi sorunları bize ölümlü yaratıklara bırakıyor. Bunlar da uzun süren güç işler. Kestirme yolda yok.'' Emily Brand omuzlarını silikti. Blur sertçe, ''Dün gece odasına çıktıktan sonra.'' dedi. ''Ne yemiş?'' ''Hiç.'' dedi Armstrong. ''Hiçbir şey yememiş mi?'' ''Bir bardak çay olsun içmemiş mi?'' ''Su filan.'' ''Canım mutfakta çay içmiştir.'' E, ''Otur kadınlar hep içerler.'' Rogers hiçbir şey içmediğini söyledi. ''Ama'' dedi Bloor. O ''Öyle söyleyecek tabii.'' Sesindeki gizli anlam o kadar belirliydi ki doktor sert bir bakışla süzdü onu. <gülüyor> ''Demeksizce öyle.'' dedi Philip Lombard. Blor kızmıştı. ''Peki neden olmasın yani?'' ''Geçen gece söyleneni hepimiz duyduk.'' ''Uydurma olabilir ama olmayabilir de.'' ''Diyelim ki doğru.'' ''Rodgers'la karısı kadıncağızı öldürmüşler. Yani yani şimdiye kadar güven içinde rahat rahat yaşamışlar demek ki.'' Vera onun sözünü kesti. Güç duyulur bir sesle ''Hayır!'' dedi. ''Mrs. Rogers'ın hiçbir zaman güven içinde yaşadığını sanmıyorum ben.'' Bloor sözünün kesilmesine bozulmuştu biraz. ''Kadın değil mi işte?'' diyordu bakışları. Sürdürdü konuşmayı. <gülüyor> ''Olabilir ama belirli bir yakalanma tehlikesi içinde değildiler.'' Sonra ne oldu? Dün gece dilinin biri işi bozdu. Kadın da dayanamadı, bayıldı. Kendine gelirken kocasının üstüne nasıl eğildiğine dikkat etmediniz mi? Koca sevgisi mi bu? <gülüyor> ne sevgi ama. Korkudan geberecek herif. Kadının ne söyleyeceğinden korkuyordu. Anlıyor musunuz? Bir cinayet işlemişler ama bacayı kurtarmışlar. Bu ortaya çıkarsa ne olacak? Yüzde yüz kadın gerçeği söyleyecek. Yatsıyacak kadar güçlü biri değil ki. Demek kocası için büyük bir tehlike. Ona kalsa rahat rahat yalanını sürdürür. Ama kadın, kadın böyle kendinden geçerse herifin kellesi tehlikeye girer. O da ne yapsın? Bardağa bir şeyler koyup karısını susturur. Biter gider. Armstrong yavaşça yatağın yanında dedi. Boş bardak filan yoktu. Baktım hem. Blor homurdandı. Tabii olmaz. Kadın içer içmez herifin ilk işi bardağı yıkamak olmuştur. Bir sessizlik oldu. Sonra General MacArthur kuşkuyla söylendi. Olabilir ama bir erkek karısına böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Blor ufak bir kahkaha attı. <gülüyor> İnsanın kellesi tehlikeye girince dedi. Sevgiyi nasıl düşünür? Bir sessizlik oldu. Kimsenin konuşmasına zaman kalmadan kapı açıldı. Rogers girdi. Herkese teker teker baktı. ''Başka bir emriniz var mı efendim?'' diye sordu. Yargış Wargrave iskenmesini de kıpırdadı. ''Motor saat kaçta gelir?'' dedi. ''Yedi ile sekiz arasında efendim. Bazen sekizi biraz geçe. Fred nere kıta ne oldu bilmem. Hastalansa kardeşini yollardı.'' ''Saat kaç şimdi?'' dedi Philip Lombard. ''Ona on var efendim.'' Lombard kaşlarını çattı. Usulca başını salladı. Rogers biraz bekledi. Birden General MacArthur'un titrek sesi duyuldu. ''Karın için çok üzüldüm Rogers. Doktor şimdi onu anlatıyordu.'' Rogers başını eğdi. ''Teşekkür ederim efendim.'' Boş tereyağı tabağını alıp çıktı. Yine bir sessizlik oldu. ''Dışarıda balkonda Philip Lombard şu motor.'' dedi. Blor ona bakarak başını salladı. ''Ne düşündüğünüzü biliyorum Mr. Lombard dedi. Ben de kendime aynı soruyu soruyordum. Motor iki saat önce burada olmalıydı. Gelmedi. Neden? Yanıtını buldunuz mu? Diye sordu Lombard. Rastlansal değil. Bütün bildiğim bu. Bu olayın küçük ayrıntılarından biri. Hepsi birbirine bağlanıyor. Gelmeyecek mi yani? Dedi Lombard. Arkalarında bir ses duydular. Sabırsız, sonan bir ses. Blor dönüp konuşanı dikkatle süzdü. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz generalim? General MacArthur sertçe... ''Tabii gelmeyecek.'' dedi. ''Adadan kurtulmak için motora güveniyoruz. Asıl sorun da bu zaten. Adadan gitmeyeceğiz. Kimse gitmeyecek.'' Bitti. Anlamıyor musunuz? Her şeyin sonu geldi.'' Durakladı. Sonra tuhaf bir sesle ''İşte gerçek rahatlık bu. Sonuna gelmek. Sürdürmek zorunda olmamak. Evet, gerçek rahatlık.'' Birden döndü, Yavaşça uzaklaştı. Denize inen yokuşta ilerledi. Ta gelişi güzel sıralanmış kayaların denize uzandığı kıyıya kadar. Yarı uykudaymış gibi sallanarak yürüyordu. ''İşte aklını yitiren biri daha.'' dedi Blor. ''Galiba sonunda herkes çıldıracak.'' ''Sizin çıldıracağınızı hiç sanmam Blor, dedi Philip Lombard. Emekli müfettiş güldü. ''Ben aklımı öyle kolay kolay oynatmam.'' Kuru bir sesle ekledi. ''Siz de oynatmazsınız sanırım Mr. Lombard.'' Philip Lombard şimdilik aklım başımda dedi. Teşekkür ederim. Doktor Armstrong balkona çıktı. Kararsızdı durdu. Solunda Blorlar Lombard sağında başı önünde dolaşıp duran Wargrave duruyordu. Kısa bir kararsızlıktan sonra Wargrave'e döndü. Tam o sırada Rogers hızla evden çıktı. Sizinle biraz konuşabilir miyim efendim dedi. Armstrong döndü. Rogers'ın yüzünü görünce şaşırdı. Rogers gri ile yeşil arası bir renk almıştı. Elleri titriyordu. Bir iki dakika önceki durgunluğuna o kadar ters düşüyordu ki şimdiki durumu. Armstrong iyice şaşırdı. Ne olur efendim size bir şey söylemek istiyorum. İçeri gelir miydiniz? Doktor şaşkına dönen uşakla birlikte içeri girdi. Ne oluyor? Dedi. Kendini toparla. Buraya gelin efendim bu odaya. Yemek odasının kapısını açtı. Doktor geçti. Rogers içeri girdikten sonra kapıyı kapadı. Hadi dedi Armstrong söyle bakalım. Rogers'ın boyun kasları oynayıp duruyordu Yutkunuyordu durmadan Anlamıyorum efendim Dedi Bir şeyler dönüyor ama Anlamıyorum Armstrong sert bir sesle Neler Dedi Neler dönüyor Beni deli sanacaksınız efendim Bir şey değil canım diyeceksiniz ama Açıklanmalı bu Açıklanmalı çünkü çok tuhaf bir şey Ne söyleyeceksen söyle Bilmece gibi konuşma Rogers yine yutkundu ''Biblolar efendim.'' dedi. ''Hani masanın ortasında duran biblolar var ya... ...on taneydiler. Yemin ederim on taneydiler.'' Rogers yaklaştı. ''İşte efendim. Dün gece masayı kaldırırken dokuz tane vardı. Tuhaf deyip geçmiştim o kadar. Bu sabah efendim masayı kurarken dikkat etmemiştim. Üzgündüm ondan. Ama şimdi temizlik için girince... Kendiniz bakın efendim bana inanmıyorsanız. Sekiz tane kalmış efendim sekiz tane. Ne tuhaf değil mi sekiz? Kahvaltıdan sonra Emily Brand, Vera Kreator'na yine tepeye çıkıp motoru gözlemek istediğini söylemişti. Vera da kabul etmişti. Rüzgar vardı. Denizde küçük beyaz köpükler belirmişti. Balıkçı kayıtları yoktu görünürlerde. Motorda. Stickelhaven kasabasını görmek imkansızdı. Kasabanın üstünde yükselen tepe çıkıntılı kırmızı bir kaya körfezi gizliyordu. ''Bizi dün buraya getiren adam'' dedi Emily Brand. ''Güvenilir birine benziyordu. Bu sabah geç kalması çok tuhaf.'' Vera karşılık vermedi. Gittikçe içini kaplayan korkuyla savaşıyordu. Kendi kendine kızgınlıkla söylendi. ''Soğukkanlı olmalısın. Böyle miydin sen? Sinirlerin çelik gibiydi.'' Bir iki dakika sonra yüksek sesle ''Keşke'' dedi. ''Gelseydi artık şey, gitmek istiyorum buradan.'' Emily Brent kuru bir sesle ''Hepimiz istiyoruz'' dedi. ''Çok olağanüstü bir şey'' dedi Vera. ''Hiç, hiç anlayamıyorum.'' ''Bu kadar kolaylıkla kandığıma kızıyorum doğrusu'' dedi yaşlı kadın. ''Gerçekten gülünçlü o mektup ama o zaman kuşkulanmadım.'' Vera düşünmeden konuştu. "Tabii. İnsan bazen her şeyi olduğu gibi kabul ediyor." dedi Emily Brandt. Vera titrek bir soluk aldı. "Kahvaltıda söylediğiniz gibi mi düşünüyorsunuz gerçekten? Ne demek istediğinizi iyice açıklayın kızım." Vera alçak sesle "Yani," dedi. "Rogers'la karısının o ihtiyar kadını öldürdüklerine gerçekten inanıyor musunuz?" Emily Brandt düşünceli gözlerle denize baktı. ''Ben eminim.'' dedi. ''Ya siz?'' ''Ne düşüncemi bilmiyorum.'' ''Bütün olanlar bunu gösteriyor.'' dedi Emily Brent. Kadının bayılışı, adamın kahve tepsisini düşürüşü, sonra o hikayeyi anlatışı. ''Ne bileyim ben, doğru gibi gelmedi bana.'' ''Ya, kadıncağızı onlar öldürdüler herhalde.'' Mrs. Rogers kendi gölgesinden korkuyordu. Böyle korkak bir kadın görmedim. Herhalde olay hiç aklından çıkmıyordu. Miss Brent mırıldandı. Çocukken odamda bir tekerleme asılıydı. Günahın nasıl olsa seni bulur. Çok doğru bir söz. Günahın nasıl olsa seni bulur. Vera ayağa kalktı. Peki Miss Brent dedi. Öyleyse ötekilere ne demeli? Anlamıyorum. Öteki söylenenler onlar doğru değildi. Değil mi? Ama Rogers için söylenen doğruysa karma karışık olmuş düşüncelerini düzene sokamadan sustu. Emily Brent'in çatık kaşları düzeldi. Şimdi anladım dediğinizi dedi. Bir de Mr. Lombard var. Yirmi kişiyi ölüme terk ettiğini söyledi değil mi? Ama onlar yerli dedi Vera. Siyah olsun, beyaz olsun, hepsi bizim kardeşimiz dedi Emily Brent sert bir sesle. Vera düşündü. ''Siyah kardeşlerimiz, siyah kardeşlerimiz.'' <gülüyor> ''Neredeyse kahkahayı basacağım, çıldırıyorum galiba, ne oldu bana?'' Emily Brand düşünceli bir sesle ''Öteki suçların çoğu ilgisizdi, gülünüştü doğrusu. Söz gelimi, görevini yapan yargıcı bu yüzden suçlamak, Scotland Yard'ta çalışan adam da aynı durumda, ha bir de benim durumum var.'' Bir süre durdu, sonra... İçinde bulunduğum koşullar dün gece konuşmama engel oldu. Erkeklerin önünde açılacak bir konu değil bu. Ya! Vera ilgiyle dinliyordu. Miss Brent rahatça sürdürdü. Beatrice Taylor yanında çalışırdı. Namuslu bir kız değilmiş. Sonradan anladım. Çok yanılmışım. Terbiyeli, temiz, çalışkan bir kızdı. Ondan çok hoşnuttum. Ama bütün bunlar yapmacıkmış. Ahlaksızın, sürtüğün biriymiş, iğrenç. ''Çok geçmeden başının dertte olduğunu öğrendim.'' Sustu. İncecik burnu tiksintiyle büzüldü. ''Nasıl şaşırdığımı bilemezsiniz. de babası namuslu insanlardı. Ona çok sıkı bir terbiye vermişlerdi. Tabii onu bağışlamadılar.'' Şaşkınlıkla Miss Brent'i süzen Vera ''Peki?'' dedi. ''Ne oldu?'' ''Onu bir saat daha evimde tutamazdım. Kimse ahlaksızlığı bağışlamamı bekleyemez.'' Ona ne oldu dedi Vera alçak sesle. Yersiz yurtsuz kalan bu yaratık vicdanında duran bir günahla yetinmedi. Daha büyük bir günah işledi. Kendini öldürdü. Korkuyla fısıldadı Vera. İntihar mı etti? Evet. Kendini ırmağa attı. Vera titredi. Miss Brent'in durgun, ince profilini süzdü. Bunu öğrendiğiniz zaman neler duydunuz dedi. Üzüldünüz mü? Kendinizi suçlamadınız mı? Emily Brand çekildi. Ben mi? Dedi. Neden kendimi suçlandıracakmışım? Yani, dedi Vera. Sizin katı yürekliliğiniz onu intihara götürdüyse? Emily Brand sert bir sesle kendi davranışı dedi. Kendi günahı onu intihara götürdü. Namussu bir genç kız olsaydı bunlar olmayacaktı. Vera'ya döndü. Yüzünde en ufak bir pişmanlık, gözlerinde en ufak bir tedirginlik yoktu. Gözleri katıydı, kendinden emindi. Emily Brand, zenci adasının doruğunda, kendi namusunun zırhı içinde oturuyordu. Bu ufak tefek, yaşlı kız gülünç gelmiyordu artık Vera'ya. Birdenbire korkunç olmuştu. Doktor Armstrong yemek odasından çıktı, yine balkona yürüdü. Yargıç bir iskenbede oturuyor, kaygısız gözlerle denizi seyrediyordu. Lombard'la Blore sol yanda sigara içiyor, konuşmuyorlardı. Armstrong'un gözü Yargıç Wargrave'e takıldı. Biriyle konuşmak, akıl danışmak istiyordu. Yargıçın zekasından, sağduyusundan emindi. Yine de karar veremedi. Yargıç Wargrave akıllıydı belki ama yaşlanmıştı. Bu durumda genç, canlı bir adama gerek vardı. Kararını verdi. Lombard sizinle biraz konuşabilir miyim? Philip döndü. Tabi iki erkek balkondan çıktılar. Denize inen yokuşta ilerlemeye başladılar. Oldukça uzaklaştıktan sonra Armstrong size akıl danışmak istiyorum dedi. Lombard kaşlarını kaldırdı. <gülüyor> İyi ama dedi. Ben doktorluktan anlamam. Yok canım bu hepimizi ilgilendirir. <gülüyor> o zaman iş değişir tabi. Doğru söyleyin dedi Armstrong. Durumumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Lombard biraz düşündü. ''İnsanın aklına bir sürü şey geliyor değil mi?'' ''Peki şu kadına ne dersiniz?'' ''Blur'un dedikleri doğru mu sizce?'' Philip dumanı havaya üfledi. ''Pekala olabilir. Tek başına alınırsa...'' ''Bence de.'' Armstrong rahatlamıştı. Philip Lombard aptalın biri değildi. Lombard devam etti. ''Yani Mr. ve Mrs. Rogers'ın cinayetten paçayı kurtardıklarını kabul edersek... ''Etmememiz için neden yok?'' Nasıl öldürdüler kadını acaba? Zehirlediler mi dersiniz? Armstrong yavaşça anlattı. Sandığınızdan da kolay olabilir. Bu sabah Rogers'a Miss Brady'nin hastalığının ne olduğunu sordum. Yanıtı durumu iyice aydınlattı. Tıbbi inceliklere inmeden anlatayım size. Bir çeşit kalp hastalığı vardır. İlaç olarak nitrit tuzu kullanılır. Kriz geldiği zaman ampul kırılıp hastaya verilir. Hasta da kokusunu içine çeker. Verilmezse... ''Sonuç ölüm olabilir.'' Philip Lombard düşünceliydi. ''Ne kolay.'' dedi. ''İnsanı ayartabilir.'' Doktor başını salladı. ''Yapılacak bir şey yok. Arsenik bulmak, vermek gibi dertler yok. Yalnız kıpırtısız kalmak yeter.'' Sonra Rogers gece yarısı doktor çağırmaya gitti. Kimsenin anlamayacağını sandılar. ''Anlaşılsa bile kanıtlanamazdı ki.'' dedi Philip Lombard. Birden kaşları çatıldı Tabii bundan çok şey çıkar Armstrong düşünceye dalmıştı Ha ne dediniz e, duymadım dedi Yani Zenci Adası sorunu anlaşılıyor Bazı katiller cezalarını bulamazlar Söz gelimi Rogers Cinayetini yasalar çerçevesinde işleyen Wargrave de öyle Armstrong sert bir sesle O hikayeye inanıyor musunuz dedi Philip Lombard gülümsedi İnanıyorum Wargrave, Edward Satanı bal gibi öldürdü. Kalbine bir hançer batırırcasını öldürdü. Ama yargıç kürsüsünde cübbesiyle, perikosuyla yaptı bunu. Yani cezasını çekmesi için neden yok. Armstrong kafasında bir şimşek çaktı. Hastanede cinayet, ameliyat masasında cinayet, güven içinde, korkusuz. Philip Lombard konuşuyordu. Bu yüzden Zenci Adası, bu yüzden Mr. Owen karıştı işe. Armstrong derin bir soluk aldı. ''Şimdi asıl soruna geldik. Bizi buraya toplamada güdülen amaç ne?'' ''Siz ne dersiniz?'' dedi Lombard. Armstrong ''Kadının ölümüne dönelim.'' dedi birden. ''Neler olmuş olabilir? Onları gözden geçirelim. Kendisini ele vereceğinden korktuğu için onu Rogers öldürmüştür belki. Belki de korkmuş, kendi kendini öldürmüştür kadıncağız.'' ''İntihar mı yani?'' dedi Philip Lombard. <gülüyor> ''Buna ne dersiniz?'' Olabilir evet. Marston'ın ölümü hesaba katılmazsa pekala olabilir ama 12 saat içinde iki ölümü de kolayca yutamıyor insan. Hele Anthony Marston gibi kaygısız, düşüncesiz bir adamın iki çocuğu ezdi diye kendini öldürmesi inanılacak şey değil doğrusu. Sonra zehri nereden bulsun? Benim bildiğim kadarı potasyum siyanür öyle cepte taşınacak bir nesne değildir. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem. Aklı başında olan bir insan cebinde potasyum siyanür taşımaz dedi Armstrong. Olsa olsa eşek aralarının yuvalarını bozmak için. Bahçıvanlıkta ya da çiftçilikte değil mi? Ama Anthony Marston'ın bu gibi işlerle ne ilgisi var? Bence siyanür araştırılmaya değer bir konu. Anthony Marston ya buraya gelmeden kendini öldürmek istiyordu. Bu yüzden hazırlıklı geldi ya da Armstrong üstlendi. ya da Philip Lombard sırıttı. İlle de söylemem mi gerek? Sizin de dilinizin ucunda zaten. Ya da Anthony Marston öldürüldü. Doktor Armstrong derin bir soluk aldı. Ya Mrs. Rogers? Philip Lombard ağır ağır konuştu. Mrs. Rogers olayı olmasa Anthony'nin intiharına belki inanırdım. Anthony Marston olayı olmasaydı Mrs. Rogers'ın ölümüne kesinlikle inanırdım. Anthony Marston'ın beklenmedik ölümü olmasa Rodgers'ın karısını öldürdüğüne yine de inanırdım doğrusu. Belki de bu düşüncelerinizde size yardımcı olabilirim, dedi Armstrong. Rodgers'ın iki küçük Çin'i biblonun kayboluşu hakkında kendisine anlattıklarını yineledi. Yineledi. Kendisine anlattıklarını yineledi. Evet, dedi Lombard. On küçük zenci biblo vardı. Dün gece on tane vardı biz yemek yerken. Şimdi sekiz tane mi kalmış? Doktor Armstrong tekerlemeye başladı. On küçük zenci kardeş yemeye başladılar. Biri tıkanı verdi. Geriye 9 kaldı. 9 küçük zenci kardeş gece çok geç yattılar. Biri uyanamadı. Geriye 8 kaldı. İki adam birbirlerine baktılar. Philip Lombard sigarasını attı, sırıttı. Rastlantıya bağlanamayacak kadar gerçeğe uyuyor. Anthony Marston dün akşam yemekten sonra boğularak öldü. Mrs. Rogers da bir daha uyanamadı. Yani dedi Armstrong. Lombard devam etti. Yani bir zenci daha olmalı. X, Mr. Owen, U, N, Owen, bilinmeyen deli dostumuz. Ah. Oh. Armstrong rahat bir soluk aldı. Demek siz de aynı düşüncedesiniz. Ama Rogers adada bizden ve kendisiyle karısından başka hiç kimse olmadığına yemin etti. Rogers yanılıyor. Belki de yalan söylüyor. Armstrong başını salladı. Yalan söylediğini sanmam. Adam düpedüz korkuyor. Korkudan aklını oynatacak. Philip Lombard başıyla evet dedi. Bu sabah motor da gelmedi. Ne demek? Mr. Owen her şeyi tasarlamış. Demek ki Mr. Owen işini bitirmeden adanın dış dünyayla hiçbir ilgisi olmayacak. Armstrong sararmıştı. Bu herif çok tehlikeli bir deli dedi. Philip Lombard taze bir sesle ama dedi. Mr. Owen bir noktayı göz önünde bulundurmamış. Hangi noktayı? Bu ada aslında çıplak bir kayadan başka bir şey değil. Her yanı arayalım. Nasıl olsa sayın Une Oven'ı bulup çıkarırız. Doktor Armstrong uyarıcı bir sesle "Unutmayalım." dedi. Tehlikeli bir adamdır. Philip Lombard güldü. Tehlikeli mi? Ondan kim korkar? Karşıma çıkarsa asıl ben tehlikeli olacağım. Durdu. Sonra "En iyisi Bloor'u da aramıza alalım." Bize yardımı dokunur. Kadınlara söylemeyelim daha iyi. Öteki de gelince. General kaçığım biri. Wargrave de çok uyucuk bir adam. Üçümüz bu işi beceririz. Bluor'u kandırmak güç olmadı. İkisinin düşündüklerine o da katılıyordu. Şu Çin'i olarak hakkında söyledikleriniz çok önemli efendim. Ne delilik. Yalnız bir şey var, Mr. Owen bu işi başka biri aracılığı da mı yapıyor? Siz ne dersiniz? Demek istediğim şu. Dün geceki patatıdan sonra Marston üzülüp intihar etti. Rogers da korkup karısını öldürdü. UNO'nun planına uygun olarak tabii. Armstrong başını salladı. Cyanur olayını hatırlattı. Bloor da kabul etti. Evet, onu unutmuştum. Öyle cepte taşınacak bir şey değil değil mi? Hele içkisine nasıl girmiş? Ben de bunu düşünüyordum, dedi Lombard. Marston üst üste içki içti. Ama sonuncu içtiğiyle bir önceki arasında uzun bir süre vardı. O arada kadehi bir masanın üstünde duruyordu. Emin değilim ama galiba pencerenin yanındaki küçük masanın üstündeydi. Pencere de açıktı. Biri kolaylıkla kadehine siyanür koymuş olabilir. Bloor pek inanmamıştı. Hiçbirimiz görmeden mi? Lombard kuru bir sesle ''Biz'' dedi. ''Başka şeylerle ilgileniyorduk.'' Armstrong ağır ağır ''Doğru'' dedi. ''Hepimiz suçlanmıştık. Odada dolaşıp duruyorduk. Tartışıyor, sinirleniyor, kendimizi düşünüyorduk. Bence bu arada kolayca böyle bir şey yapılabilir.'' Blor omuzlarını silikti. ''Öyleye benzer. Eee hadi bakalım beyler iş başına. Birinizde tabanca bulunur mu?'' Ama bu kadar talihli olamayız herhalde. Ben de bir tabanca var, dedi Lombard. Cebini yokladı. Blorun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yapma bir rahatlıkla sordu. Hep yanınızda mı taşırsınız efendim? Çoğu kere, dedi Lombard. Başım sık sık belaya girer de. Ah, dedi Blor ve ekledi. Ama şimdi olduğu kadar hiç girmemiştir herhalde. Eğer bu adada bir deli saklanıyorsa. Üstünde oldukça cephane vardır. Bıçaklarla hançerleri hesaba katmazsak tabii. Armstrong öksürdü. Burada yanılıyorsunuz Bloor, dedi. Deli katillerin çoğu uysal, sessiz, tatlı insanlardır. Bizimkinin öyle biri olduğunu sanmam Dr. Armstrong, dedi Bloor. Üç erkek adada dolaşmaya başladılar. Sandıklarından da kolay oldu araştırmaları. Kuzeybatı kesiminde kayalar aşağıdaki denize yüzeyleri kırılmadan iniyordu. Adanın geri kalan bölgelerinde ağaç yoktu. Gizlenecek bir yer görülmüyordu. Üç erkek dikkatle, titizlikle çalışıyorlardı. Doruktan suyun kıyısına kadar uzanan kara parçasını kaç kere arşınlamış, mağara ağzını andıran en küçük girintileri kaç kere incelemişlerdi. Ama mağara filan yoktu. Sonunda kıyıdan yürüyerek General MacArthur'un denizi gözlediği yere geldiler. Çok sessiz bir yerdi burası. Kayalara çarpan denizin hışırtısı duyuluyordu yalnız. İhtiyar adam dimdik oturuyordu. Gözleri engine dikilmişti. Araştırıcıların yaklaşmasına kulak asmadı bile. Böyle bir kayıtsızlık tedirgin ediyordu kişiyi. Blor düşündü. Tuhaf bir şey bu. Kendinden geçmiş gibi bir hali var. Boğazını temizledi. Gelişi güzel. Ne güzel bir yer keşfetmişsiniz efendim dedi. General kaşlarını çattı. Omzundan öteye şöyle bir baktı. ''Öyle az zaman var ki'' dedi. ''Öyle az zaman kaldı ki'' ''Ne olur beni yalnız bırakın.'' Blor içtenlikle ''Peki peki'' dedi. ''Zaten sizi tedirgin etmek için gelmedik. Adayı bir dolaşalım'' dedik. ''Belki biri saklanıyordur da.'' General kaşlarını çattı. ''Anlamıyorsunuz'' dedi. ''Hiç anlamıyorsunuz. Ne olur gidin.'' Bloor çekildi. Birlikte uzaklaşırlarken delirmiş dedi. Konuşmak istemiyor. Lombard merakla sordu. Ne dedi? Blor omuz sekti. Zaman yokmuş da yalnız kalmak istiyormuş. Böyle bir takım şeyler söyledi. Doktor Armstrong kaşlarını çattı. Mırıldandı. Acaba şimdi de... Adanın her yanını aramışlardı. Karşı kıyıya bakan tepenin en yüksek noktasında durdular. Görünürde balıkçı kayıkları yoktu. Rüzgar çıkmıştı. Kayıklar açılmamış, dedi Lombard. Fırtına kopacak. Kasaba buradan görülseydi ne olurdu sanki? Bir işaret verirdik. Bu gece ateş yakalım, dedi Blor. Lombard'ın kaşları çatılmıştı. İşin kötüsü bu da düşünülmüştür, dedi. Nasıl yani efendim? Ne bileyim ben, bir eşek şakası sanırlar belki de. ''Bizim buraya hapsedildiğimiz, vereceğimiz işaretlere aldırılmaması gerektiği kasabalılara anlatılmıştır. Bir bahse girildi denilmiştir. Bir masa uydurulmuştur canım.'' ''Bunu yutarlar mı?'' dedi Bloor kuşkuyla. ''Rahatça yutarlar.'' dedi Lombard. ''Gerçeği söylesen inanmazlar da bu yalana inanırlar. Söz gelimi Mr. Owen'ın yavaş yavaş bütün konuklarını öldüreceğini, bu yüzden de adanın kıyı da ilgisinin kesildiğini söylesen inanırlar mı?'' ''Ara sıra ben de inanamıyorum.'' dedi Dr. Armstrong.'' Ama Philip Lombard'ın dudakları kıvrıldı. Ama işte söylediniz bile doktor. Blor denize bakıyordu. Buradan kimse inemez herhalde, dedi. Armstrong başını salladı. Bilmem, çok dik. Hem nereye saklanabilir? Belki de kayada bir oyuk vardır, dedi Blor. Bir kayığımız olsaydı adanın çevresini dolaşırdık. Kayığımız olsaydı dedi Lombard. Karşı kıya geçmiştik bile. Doğru efendim. Lombard'ın birden aklına geldi. Bu kayayı inceleyeceğiz. Tek bir yerinde oyuk olabilir. O da altımızda. Biraz sağda kalıyor. Bir ip bulursanız beni sarkıtırsınız, bakarım. En iyisi bir bakalım. Saçma ama bir şey bulmaya çalışalım." dedi Blor. Hızlı adımlarla eve doğru yürüdü. Lombard gökyüzüne baktı. Bulutlar toplanmaya başlamışlardı bile. Rüzgar artıyordu. Yan gözle Armstrong'u süzdü. ''Çok sessizsiniz doktor. Ne düşünüyorsunuz?'' ''İhtiyar MacArthur. Ne kadar deliydi acaba?'' Sabahtan beri tedirgindi Vera. Büyük bir tiksintiyle Emily Brent'ten kaçmıştı. Miss Brent evin bir köşesine bir iskemle çekmiş, yün örüyordu. Rüzgar duyulmuyordu oradan. Ona her bakışında boğulmuş, soluk bir yüz görüyordu Vera. Saçlarına yosun takılmış bir ''Yüz'' Bir zamanlar çok güzel olan bir yüzdü bu. Çok çekici. Oysa şimdi acımanın, korkunun erişemeyeceği bir yerdeydi. Emily Brand sessizlik ve güven içinde yün örüyordu. Balkonda yargıç Wargrave bir şezlonga oturmuştu. Başı omuzlarına gömülmüştü. Ona bakınca sanık iskemlesine oturmuş bir adam görüyordu Vera. Sarışın, mavi gözlü, korkudan büyülenmiş yüzüyle Edward Sutton, yargıcın ihtiyar elleriyle cübbesini tuttuğunu, kararı okumaya başladığını görüyordu. Bir süre sonra deniz kıyısına yürüdü Vera. Adının en ucuna ihtiyar bir adamın engini gözlediği yere geldi. O yaklaşırken General MacArthur kıpırdadı, başını çevirdi. Şaşkın korkak bir bakış vardı gözlerinde. Vera ürperdi. General bir iki dakika Vera'yı süzdü. Vera düşündü. Ne tuhaf. Sanki biliyor. ''Siz miydiniz?'' dedi. Vera onun yanına oturdu. ''Burada oturup denize bakmaktan hoşlanıyor musunuz?'' diye sordu. Başını usulca salladı general. ''Evet'' dedi. ''Hoşlanıyorum. Beklemek için iyi bir yer.'' Vera sertçe ''Beklemek için mi?'' dedi. ''Ne bekliyorsunuz?'' Tatlı bir sesle konuştu general. ''Sonumu. Siz de biliyorsunuz değil mi? Doğruyu söylüyorum.'' Hepimiz sonumuzu bekliyoruz. Sesi titreyerek ne demek istiyorsunuz dedi Vera. Kimse adadan kurtulamayacak. Böyle düşünülmüş. Siz de bunu iyi biliyorsunuz. Anlayamadığınız şey bundan duyulan rahatlık belki de. Vera şaşkınlıkla rahatlık mı dedi. Evet dedi general. Tabii siz çok gençsiniz daha anlamazsınız bu duyguyu. Ama sonunda... Anlıyorsunuz. Artık her şeyin bittiğini kavrayınca duyulan o sonsuz rahatlık. Artık aynı yükü taşımak zorunda olmamanın verdiği erinç. Bir gün siz de duyacaksınız bunu. Vera boğuk bir sesle sizi anlamıyorum dedi. Parmakları titriyordu. Bu ağır başlı yaşlı askerden birdenbire ürkmüştü. Düşünceli bir sesle Leslie'yi seviyordum dedi general. Çok seviyordum onu. Anlıyorsunuz değil mi? Leslie karınız mıydı? Evet, karımdı. Onu seviyordum. Onunla övünüyordum. Güzeldi. Neşeli bir kadındı. Kısa bir süre sustu. Sonra, evet, Leslie'yi çok seviyordum. Bu yüzden yaptım. Yani, dedi Vera. Durdu. General MacArthur başını salladı. Yatsımanın yararı yok artık. Nasıl olsa... Hepimiz öleceğiz. Richmond'ı ölüme yolladım. Bu da bir çeşit cinayet sayılır herhalde. Tuhaf. <gülüyor> cinayet ha. Oysa yasalara son derece bağlı bir hayat sürmüştüm. O zaman öyle gelmemişti. Pişman değildim. Hak etti diyordum. Ama sonraları, sonraları diye sordu Vera. Belli belirsiz salladı başını. Düşünceli, üzgün bir hali vardı. Bilmem, bilmiyorum. O zaman başkaydı diyorum. Bilmem lesti sezmiş miydi? Sanmam. Ama onu anlamıyordum artık. Erişemeyeceğim kadar uzaklardaydı. Sonra öldü. Yalnız kaldım. Yalnız mı? Dedi Vera. Sesinin yankısı kayalardan dönüp kulaklarına çarptı. Siz de sevineceksiniz. Dedi general. Bunların sonu gelince. Vera kalktı sert bir sesle. Ben anlıyorum yavrum. Dedi general. Biliyorum. Hayır, hiçbir şey anladığınız yok. General MacArthur yine denize baktı. Vera'nın yanında olduğunu unutmuştu sanki. İnce, yumuşak bir sesle söylendi. Leslie, Blor kolunda bir kangal iple geldiğinde Armstrong'u denizi gözler buldu. Soluk soluğa, "Mr. Lombard nerede?" dedi. Armstrong bu soruyu pek önemsememişti. Aklında bir şey gelmiş. Denemeye gitti. Neredeyse gider. "Bana bak Blor." Korkuyorum. Hepimiz korkuyoruz. Doktor sabırsızca salladı elini. Tabii tabii. Onu demek istemedim. İhtiyar MacArthur düşünüyorum da. Ne var efendim? Doktor Armstrong acı bir sesle bir deli arıyoruz dedi. MacArthur'a ne dersin? Blor şaşkına dönmüştü. Sizce deli bir katil mi o? Armstrong kuşkuyla söylendi. Ya böyle dememeliydim. ''Zaten ben akıl hastalıkları uzmanı değilim ki.'' Ha, ''Onunla da hiç konuşmadım.'' ''Yani o gözle incelemedim onu.'' ''Kaçık denebilir.'' dedi Blor. Ama deli. Armstrong güçlükle toparladı kendini. Bloor'un sözünü kesti. ''Haklısın herhalde. Allah cezasını versin. Biri saklanıyor mutlaka bu adada. Ah işte Lombard geliyor.'' İpi bağladılar. ''Ben kendime dikkat ederim.'' dedi Lombard. ''İp birden gerilirse karışmam.'' ''Bir iki dakika sonra Lombard'ın inişini gözlerken kedi gibi tırmanıyor değil mi?'' dedi Blor. Sesinde bir tuhaflık vardı. Bir ara dağcılıkla uğraşmış herhalde. Belki. Tuhaf bir sessizlik oldu. Emekli müfettiş konuştu sonra. ''Acayip bir adam. Ne düşündüğümü biliyor musunuz?'' ''Ne?'' ''Pek saygıdeğer biri değil.'' Armstrong ''Ne bakımdan?'' diye sordu. Blor homurdandı. ''Kesin olarak söyleyemem.'' Ben olsam ona güvenmezdim. Serüvenli bir hayat geçirmiş olmalı, dedi Armstrong. Bazı serüvenlerinin karanlık olduğuna kalıbımı basarım, dedi Blore. Durdu bir ara. Sonra sordu. Gelirken tabanca getirmek aklınıza geldi mi doktor? Benim mi? dedi doktor. Yok canım, neden getireyim? Peki Mr. Lombard neden getirmiş? dedi Blore. Armstrong kuşkuyla alışkanlık dedi. Blor homurdandı. Birden ipte bir gerilme oldu. Bir süre bir ağırlık duydular. Sonra ip yine gevşeyince çeşit çeşit huyu vardır dedi Blor. Mr. Lombard uzağa giderken yanına tabanca alabilir. Olağan bir şey bu. Hatta uyku torbasıyla kurşun bile alabilir. Ama sırf alışkanlık yüzünden bu getirdiklerini yanında oraya buraya taşımaz ya. Doktor Armstrong başını salladı. Düşünceliydi. Eğilip Lombard'ın ne yaptığına baktılar. Araştırması bitmişti. Yüzünden anlaşıldığına göre hiçbir ipucu elde edememişti. Kayanın kenarında göründü. Anındaki teri eliyle sildi. Anlaşıldı dedi. Bir ev kaldı. Evi aramak kolay oldu. Dışarısını iyice inceledikten sonra eve girdiler. Mutfakta buldukları da sırığı epey işlerine yaradı. Ama gizli kapakta hiçbir şey yoktu. Her şey açıktaydı. Karanlık köşeleri olmayan modern bir yapıydı bu. Önce mahzene indiler. Yatak odalarının bulunduğu kata çıkarken pencereden Rogers'ı gördüler. Kokteyl dolu tepsiyi balkona taşıyordu. Philip Lombard bulunmaz bir uşak dedi alaylı bir sesle. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Rogers birinci sınıf bir uşak dedi Armstrong. Gerçekten öyle. Karısı da iyi bir aşçıydı dedi Bloor. Dün geceki yemekler... İlk yatak odasına girdiler. Beş dakika sonra holde buluşmuşlardı. Gizlenen kimse yoktu. Gizlenilecek yer de yoktu. ''Burada küçük bir merdiven var.'' dedi Bloor. ''Doktor Armstrong, hizmetçi odalarına çıkıyor.'' dedi. ''Çatının altında gizli bir bölme vardır herhalde.'' dedi Bloor. ''Sarnıç, su deposu filan.'' Tek orası kaldı. Tam o sırada yukarıdan bir gürültü duydular. Hafif bir ayak sesi. Hepsi duymuşlardı. Armstrong, Bloor'un koluna yakaladı. Lombard, işaret parmağını kaldırdı. ''Susun!'' dedi. ''Dinleyin!'' Ses yine duyuldu. Biri yavaşça, gizlice yürüyordu yukarıda. Armstrong fısıldadı. ''Yatak odasına girdi. Mrs. Rogers'ın cesedinin durduğu odaya.'' Bloor fısıltıyla ona karşılık verdi. ''Tabii ya, en iyi saklanılacak yer orası. Kimse girmez ki. Hadi bakalım, elinizden geldiğince gürültü çıkarmadan yürüyün.'' Sürünürcesine yukarı çıktılar. Yatak odasının önündeki eşikte yine durdular. Evet, odada biri vardı. İçeriden hafif bir gıcırtı geldi. ''Hadi!'' diye fısıldadı Bloor. Kapıyı açtığı gibi içeri daldı, ötekiler de onun arkasından. Sonra üçü de donup kalıverdi. İçeride Rogers vardı. Kolları giysi doluydu. Kendine ilk gelen Bloor oldu. ''Affedersin Rogers'' dedi. Odada birinin dolaştığını duyduk da şey durdu. ''Özür dilerim beyler.'' dedi Rogers. ''Eşyalarımı topluyordum. Boş konuk odalarından birine aşağıki kata taşınmak istiyorum. En küçük odaya. Sizce bir sakıncası var mı?'' Konuşurken Armstrong'a bakıyordu. Armstrong karşılık verdi. ''Yok tabii işine bak.'' Yataktaki üstü çarşafla örtülmüş gövdeye bakmadı bile. ''Teşekkür ederim efendim.'' dedi Rogers. Ellerinde eşyalarıyla odadan çıktı, aşağı kata indi. Armstrong yatağa yanaşıp çarşafı kaldırdı. Ölmüş kadının dingin yüzüne baktı. Artık korku yoktu bu yüzde. Bir boşluk vardı. ''Keşke ilacı getirseydim.'' dedi Armstrong. Ne içirildiğini anlardık. Sonra ötekilere döndü. ''Hadi bitirelim şu işi artık.'' ''Hoş, bir şey bulamayacağımızdan eminim ya.'' ''Blor bir yoklama deliğinin kilidiyle oynuyordu.'' ''Bu herif amma da yavaş yürü ya.'' dedi. Bir iki dakika önce ona bahçede rastlamıştık. Hiçbirimiz yukarı çıktığını görmedik. Zaten burada bir yabancının dolaştığını sanmamız da o yüzden ya, dedi Lombard. Blor karanlığa daldı. Lombard cebinden bir fener çıkarıp onun peşinden gitti. Beş dakika sonra üç adam holde durmuş birbirlerine bakıyorlardı. Örümcek ağlarıyla kaplıydılar. Suratları asılmıştı. Sekiz kişiden başka kimse yoktu adada.